Bunu tanımı açısından Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenme adına Bukhari, rahimullah Tevhid kitabında, sahih Bukhari'nin Tevhid kitabında e, gelen hadisleri zikretmeden önce kendisi bir yeni bir baş bab açmış ve hadislerden önce baş tane ayeti baş zikrediyor. Ayetlerin birincisinde diyor ki Allah Azze baş baş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 Kıyametin ne zaman kopacağı yalnız ve yalnız Allah katındadır. Yani bunu bilen yalnız ve yalnız Allah'ta buyuruyor Allah Azze ve, Celle. ve yine ayeti kelimesinde enzehu bi ilmihi ona ilmiyle indirmiştir buyuruyor Allah Azze Başka bir ayeti kelimesinde woma tahmili min unta, wala tabagu illa bi ilmihi hamile bir, bir kadın ancak ve ancak Allah'ın ilmiyle ve onun e, ilmiyle e, doğurur, buyuruyor. İleyhi yuraddu ilmus saati ilmin, e, saatin ilmi yani ne, kıyametin ne zaman kopacağının saati ilmi Allah'a havale edilir, şeklinde buyurarak burada İmam Bukhari rahimullah gayble alakalı e, beş tane burada ayeti zikrediyor. Evet kardeşlerim,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 Bilendir. Evet. Ki ayeti kereime de. Bismillah. Açıldı mı? Ses gelmedi. Yani şuradan bir açıklamış. Tamam şimdi Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde elayya alamun men halak hiç diyor yaratan bilmez mi diyor? Wahu al latiful muhakkak ki Allah latiftir her şeyden haberi olandır diyor Allah Azze ve Celle. Evet Allah Azze ve Cellenin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 asla ve asla haber veremezler. Peki kardeşler, <gülüyor> gayb dediğimiz zaman ne anlamamız gerekir? Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından bahsederken, "Walla dine bil gaybi". Onlar ne yaparlar? <gülüyor> Gaybe iman ederler. Bunlar müminlerin vasıflarıdır. O zaman gayb dediğimiz zaman biz ne anlarız? Yani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 Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şey, yeryüzünde olan hiçbir şey kendisine gaib değildir. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yeryüzünde diyor ne varsa bilinmeyen muhakkak ki bu bir kitab-ı yani levh-ı yazılıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu yani hiçbir şey Allah'a gaib değildir, gaib değildir. Kayıp olan nedir? Bizler içindir, insanlar içindir. Çünkü bizler ne yapamıyoruz? Bu beş duyumuzda, biraz önce saydığımız beş duyumuzda bunları idrak edemiyoruz. Ki dediğimiz gibi bunların hiçbiri Allah Azze ve Celle'ye asla ve asla gaybî değildir. Çünkü Allah, ''Alemul gaybi ve şehadeti. ''Gözükeni de gözükmeyeni de bilen Allah'tır.'' buyuruyor.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 bu da gaybıdıktan çıkıyor. Evet. Ee, ki Kastellani Rahimuhullah Allah Azze ve Celle'ye yarattıklarından hiç kimse ne yapamaz o gaybı bilemez. Ancak ve ancak e, Resullerine, bazı peygamberlerine bunu bildirmiştir ki bu da nedir? Onun için bir mucize olması içindir diyerek Kastellani Rahimuhullah alimul gaybi bilendir derken niyi kastettiğini burada bildirmiştir. Ve diyor ki innallaha اللّٰهَ اِنْدَهُ اِلْمُ Muhakkak ki saatin ilmi yani ne demektir? Kıyametin ne zaman geleceğini. Bu da nasıl? Yani o sura ne zaman üfleneceğini yalnız da yalnız Allah bilir. Allah Azze ve Celle bu ilmini, bu gaybi ilmini hiç kimseye ne yapmamış? Evet. Bildirmemiş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 Ki Allah Azze ve Celle yine enzelhu bi'ilmihi yani Allah Azze ve Celle Kur'an'ı peygamber aleyhissalatu vesselama her türlü hayrın içerdiği şeyleri, felahın içerdiği şeyleri ona indirmiştir ki Allah Azze ve Celle edeli ilmiyle,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 Mutezile nasih ve mensu inkar ederler. Sırf Allah'ın ilmini inkar etmemek için biz nasih ve mensu inkar ediyoruz derler. Çünkü Allah bir ayet indirip de ne onu unut, ne de onu değiştirir. değiştirir. Öyleyse dinde nasih ve mensuh yoktur diyerek inkara gitmişlerdi. Allah'ın ilmini inkardır derler. Nasih ve mensuğu kabul etmek diye de bizi suçlarlar. Yani akılla gidip bir insan Allah'ın ilmini anlaması mümkün değil. Çünkü İslam dini akıl değil, vahiy dini. Vahide cihttli Allah'ın sıfatlarını bile anlamak mümkün değil. Evet. Şu an aslında. <gülüyor> Şimdi burada Allah azze ve celle ilmi kendi e, nefsine hakiki olarak izafe ediyor.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 cünyesi. Abdullah İbni Ömer İbni Hattab İbni Nefil biliyorsunuz Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'unun e, oğludur. Kuraşi el-Adevi'dir. Annesi Zeynep bint-i Mad'un el-Cemhiyye'dir. Kendisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın peygamberliğinden sonra üçüncü senede dünyaya geliyor ki kendisi e, on yaşındayken Medine'ye hicret ediyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk defa Hendek savaşına katılıyor. Abdullah İbnu Ömer ki sahabenin büyüklerinden e, bir tanesi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesi Abdullah İbni 1620. Ömer ki e, kendisi dünyadan yüz çevirerek züht hayatıyla ve ahirete çokça hazırlık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 Yaprak düşüyor mu? Muhakkak Allah azze ve celle'nin ilmi dahilinde düşür o yaprak. Ve la habetin fi zulumatil ardı ve la ratb yabis illa fi kitabim mubin. O zifiri karanlıklarda diyor. Bir habbe yani bir tohum kuru veya yaş. Muhakkak nedir? Allah o <gülüyor> fi kitabim mubin'dir. O kitab-ı mubin'de Allah katında lafzı mahfuzu muhakkak.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 Ee, ki burada e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gaybın anahtarlarını beş olarak sınırlandırıyor. Çünkü herkesi ilgilendiren e, bir mesele. Şimdi birincisinde مَا تَغِيدُ الْاَرْحَامِ ee, Rahimlerde olanı diyor. Yani eksileni ve çoğalanı ancak ve ancak Allah belir diyor. Ondan artan ve eksilen. Ki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 Ki biz bunları ne yapamıyoruz bilemiyoruz. Ancak Allah ve Resulünün bildirdiği evet. dışında. Yani yağmur derken sadece yağmur burada kastedilmiyor. Çünkü yağmurun indiği gökyüzünde ne yapıyor? Buradan kastediliyor. O تَدْرِي nefsun bir اَيِّ عَرْضٍ Temut Bu da nedir? Bir nefis de diyor bir insan da yeryüzünde yani dünyada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 önemli şeyler kardeşler Allah Azze ve Celle bu e, ilimleri yalnız ve yalnız kendisi katında bunları e, zikretmiş ki bu e, zikredilen hadis biliyorsunuz Lokman suresinde zikredilen ayetin bir e, katsıt odur orada bir açıklama olarak ki Allah Azze ve Celle e, Lokman suresi e, son ayet 34 ayet Keremesinde evet. inna Allahu in Muhakkak ki saatin inmi ne zaman kopacağı Allah katındadır ve gais gais yani yağmur bereketli yağmur demek ne zaman ineceğini ve yalamu ma fil arham Rahimlerde olanı ancak Allah bilir ve me'tedri nefsun nerede teksibu geden bir nefis bir kimse yarın ne kazanacağını bilemez ancak Allah bilir. وَمَا تَدْبِي نَفْسٌ بِأَيْيَ عَرْضٍ tamut. Ve bir kimse nerede öleceğini bilemez. اِنَّ alimul عَلِيمٌ Allah Azze ve Celle. Her şeyi bilendir. Allah Azze ve Celle her şeyden haberdar alandır. Evet kardeşlerim. Bugünkü dersimizde de Allah Azze ve Celle'nin alimul الْغَيْبِ Gayb'ı bilen, alim olan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 Düşünün bir yağmurun yağdığını ne zaman yağacağını bilse bir çift turbuna var? Ona göre ekel. Hmm. Bir tüccarı düşün. Yarın ne kazanacağını bilse buna göre yapar. Bir adam ne zaman öleceğini bilse ona göre sıvam işler. Onun için bu beş şey adeta bizim yaşantımızda dengeyi koruyor. Yani bunları bilen birisi dengeyi bozar. Hmm. Yani, mesela tasavuk ya da bidat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 Sonuna gelmiş, şöyle olmuş Hep bunlarla, konuşturarak bazı şeyleri doldurmaya çalışıyorlar. Halbuki e, Allah Azze ve Celle bunu bütün peygamberlerden dahi ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, Kur'an okuyan beyefendi. Rabbanı.